Allah gecenizi mübarek kılsın. Allah evinize bereket, gönlümüze afiyet, vücudunuza sıhhat, akıbetinizi cennet ve cennette cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affetsin, bizleri bağışlasın. Merhamet ettiği kullarının arasına bizleri de yazsın. Allah İslam'ı, Müslümanları her yerde güçlü kılsın. Allah iman üzerine ölen kardeşlerimizi bağışlasın. Onları kabir azabından korusun. Allah hasta olan kardeşlerimize acil şifa versin. Allah Müslümanların kalplerini yakınlaştırsın. Aralarını ıslah etsin. Onlara birlik, beraberlik nasip etsin. Allah sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde bizlere ihlaslı olmayı nasip etsin. Allah bize hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı nasip etsin. Allah İslam'ı Müslümanları her yerde güçlü kılsın, izzet versin şeref versin, korusun kardeşler. Şirki, müşrikleri, münafıkları her yerde küçük düşürsün. Onları alçaltsın. Masumlara, günahsızlara izzet versin, şeref versin. Derecelerini yükselsin. Amin ya Rabbi. Evet kardeşler, geçen hafta en son el i Sünnet itikadında Tevhidi bozan hallerde kalmıştık. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar akide kelimesinin manasının üzerinde kısaca durmak gerekirse, kelime manası sıkı sıkıca tutmak, kuvvetlice yapışmak, bırakmamak üzere tutmak, birbirine sıkıca yapıştırmak,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 kalbini bağladığı her şey akidedir. İtikaden, imanın bağlandığı her şey. Sahih İslam akidesi ise kardeşlerim, kesin bir şekilde Allah subhanahu ve Taala'nın rububiyeti, isim ve sıfatları, uluhiyeti neyi gerektiriyorsa, ve Allah kitabında neyi zikretmişse Resulü de sünnetinde sahih olarak neyi bildirmişse bu ikisinin üzerine hiçbir söz bina etmeden olduğu gibi bağlandığımız mesele akide meselesidir. Doğru olan da budur. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunun ispatı da buna bakarak bilinir. Evet, bugüne kadar birçok maddeyi işledik. Bugün 14. yanlış hatırlamıyorsam dersimiz. Tevhidi bozan hallerden en önemli bir tanesi de sevgide şirk kardeşlerim. İnsan bir şeyi sevdiği zaman artık gözü kör olur. Ondaki kendisini cazibesine çekecek hataları, yanlışları görmez ve kapılır gider. Ve insanoğlunun da ilk düştüğü şirk Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki meseleye baktığımızda sevgide muhabbette aşırı gitmeleriyle düştükleri meseledir. Ve Allah Azze ve Celle Ankebut Suresinde Nuh Aleyhisselam'a 950 sene Resul'lük verdiğini söylüyor. İnanan iki elin parmaklarını geçmiyor kardeşler. O yüzden sevgideki, muhabbetteki şirk çok tehlikeli bir şirk. İnsan bunun şirk olduğuna bile gönlünü inandıramıyor. Evet, sevgi ve muhabbet aslı bakımından 3 kısmı ayrılır kardeşlerim. Vacip olan sevgi Allah Azze ve Celle ve Resulü ve Vesselam'a olan sevgiyle Allah Subhanahu ve Taala'nın sevdiği ibadetlere ve onun sevdiği başka şeylere olan sevgidir. Allah Resulü ve Vesselam sizden biriniz beni babasından, evladından, ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgi, Allah Azze ve Celle'ye olan sevgiye tabi olan vaciptir ve ondan ayrılmaz. Kim severse sevdiği şeyi Allah Azze ve Celle adına ve Allah Azze ve Celle için sevmiş olur. İşte böyle bir muhabbette herhangi bir şekilde şirk şaibesi de yoktur. Kişinin Allah ile beraber başkasına da muhabbeti durumunda başkasına güveni vardır. Allah Azze ve Celle'den başkasına bağlanması söz konusudur. Allah Azze ve Celle'den başkasına muhabbet ise Allah Subhanahu ve Teala ile beraber başkasını sevmektir ki bu şirktir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Bir de fıtri boyut olan, mibah olan tabi sevgi vardır ki işte bir babanın çocuğunu sevmesi, bir müslümanın müslüman kardeşini sevmesi ya da bir insanın arkadaşına, malına benzer şeylere yemek yemeyi, gezmeyi, araba almayı falan duyduğu sevgi vardır ki bu mübahtır. Bu sevgi de üç kısma ayrılır. Müşterek tabi bir sevgi ki aynı aç insanın yemeği sevmesi gibi rahmet ve şefkat sevgisi babanın küçük du çocuğuna duyduğu sevgi gibi bir de cana yakınlık ve ülfet sevgisi bir meslekte, ilimde, ticarette veya yolculukta beraber olanların sevgisi bu kabildedir. Sevginin bu üç türü kulların birbirine karşı sevgi için uygun bir tanımlamadır. Bu sevginin onlarda olması da Allah Azze ve Celle'ye duyulan sevgiye ortaklık anlamına gelmez. Bu fıtri bir duygudur. Çünkü bu sevgide zillet, boyun eğme ve tazimin birlikte olmadığı için şirk gündeme gelmez. Yine Allah Azze ve Celle ve Resulü ve Vesselam'a olan sevgi derecesinde de bunların olmaması şarttır tabii ki. Eğer eğer bu sev onlarla eşit olursa veya daha fazla olursa işte bu zaman haram bir sevgiye dönüşür. Eğer kulun kalbinde Allah'a sevgi varsa, bunun kuvvetli olmadığı malına, ailesine, başka şeylere olan sevginin daha kuvvetli olduğu varsa, düşünülürse işte burada yine şirk gündeme gelir. Allah Resulü ve vesselam'ın dediği gibi elbisenin kulu, paranın kulu, dünyanın kulu, kadının kulu kahrolsun olsun diyor. Bu haram olan sevgidir. Çünkü Allah'tan çok bir mahluku sevmiştir ya da yarattığını. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın Allah azze ve celle kitabında de ki babalarınız oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşlandığınız evler eğer bunlar sizi Allah'tan, Resul'undan ve Allah yolundan alıkoyuyor ve size daha sevimli geliyorsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah Fasık kimselere hidayet etmez diyor Tevbe 24'te. Bu ayette de Allah ve onun Resul'unu sevmenin vacip olduğuna delil vardır. Bu sevgi her sevginin önünde olmalıdır. Şirk olan sevgi ise bir yaratılmışı boyun eğme ve tazim ile birlikte sevmektir bu Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz olmayan kulluk olan bir ataçtır. Kim bu sevgiyi Allah azze ve celle'den başkasına yönlendirirse işte büyük şirkete düşmüş olur. İbn Kayyim kitabında bahsederken bunun bazı kısımlarından bahseder. Aşk diye bir kitabı var. Bazen maşukunu Allah'ı sever gibi sevdiğinden küfür olur. Kalbinde Allah'ın sevgisinden daha büyük bir sevgi olursa nasıl olur? Bu aşkın sahibini Allah bağışlamaz. Çünkü bu en büyük şirklerdendir. Şirk ve küfür olan bu aşkın alameti aşığın maşukunun rızasını Rabb'inin rızasının önüne geçinmesidir. Aşıklardan çoğu kalbinde maşukundan başkasına yer kalmadığını kesin olarak açıklar. Hat maşuku kalbine tamamen sahip olur. Canlı canlı yaşamış olduğumuz toplumda da bu tür efsaneleri gelen halk kültüründeki o tekerlemeleri hepimiz biliriz. Arzuyla Kamber, Leyla'yla Mecnun Bunlar hep aşık olduğu kadına karşı aklını yitiren insanların destanlarıdır. Yani artık Allah'ın Azze ve Celle'nin önüne geçen bir sevgi vardır bunlarda. Evet. Böylece de her bakımından maşukuna halis bir kul gündeme geliyor. Ki kulları yaratan Allah Azze ve Celle yaratıklarından böylesi bir kulluğa razı olur Zira kulluk sevgi ve boyun eğmenin kemalidir kardeşlerim. Bu kimse sevgisinin, itaatın ve zilletinin kuvvetinden maşuku onun tüm vaktini almış ve hakiki kulluğu ona vermiştir. Birileri de bir şarkıcıyı veya bir tiyatrocuyu aşırı derecede severek ona tazim eder. İşte öyle tehlikeli sözler söylerler ki neredeyse bugün günümüzdeki gençlerin ya da gençliğin işte falan ilahımız, filan ilahımız gibi çok ağır sözler söylerler ki çok tehlikeli sözlerdir. Böylece sevdiği kimseye olan tazimi kendisini ona boyun eğmeye kadar götürmüştür. Allah Azze ve Celle kitabında insanlar içinde bir takım kimseler de vardır ki Allah'tan başkasını ona oradan onları Allah'ı sever gibi severler diyor. Allah kendisini gereği gibi sevenlerden ve itaat edenlerden eylesin kardeşlerim. Sevgi de korku gibi İsteme gibi, sığınma gibi, ümit etme gibi kontrol edilmesi gereken duygulardan kardeşlerim. Bak yeme içme değil. Çok ye iç ne derler? Amma da işte çok yiyen adam işte çok obur derler. E çalışmazsan tembel derler. Kısarsan pinti derler ama müşrik kelimesi çıkmaz kardeşler. Ama Allah'tan korkar gibi birilerinden, bir şeyden, bir sistemden korkarsan, Allah'ı sever gibi Allah'a eş koşan parayı, mevkiyi, kadını artık her neyi seversen, Allah'tan birinden istersen, ölüden, türbeden, yatırdan artık, Allah'a sığınır gibi bir ölüye, bir yatıra, birine evliya diye sığınırsan, Allah'tan ister gibi onlardan istersen, işte bunlar insanı iman dairesinden çıkarır kardeşlerim. Bir mahluktan yalnız Allah'ın gücünün yettiği bir şey ümid edilir kardeşlerim. Bir mahluktan kendisini bir çocukla rızıklandırmasını ümid eden veya onun irade ve kudretiyle kendisine şifa vereceğini ümit eden kimse Allah muhafaza dinden çıkarır. sevdiği bir mahluka yakınlaşmak için namaz kılarak onun kabrine doğru dönüp secde ederek ruku ederek veya bir mezara gidip eğilerek boyun eğen ondan isteyen şirkete düşer. Şeyh tazim etme onlara yakınlaşma amacıyla onların önünde başı yere koyup secde etme veya önlerinde yeri öpme Bunlar küfürdür. Allah Subhanahu ve Teala Fussület suresi 37. ayette Güneş'e secde etmeyin. Ay'a da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız O'na secde edin diyor. Yine Enam suresinde yine de ki benim namazım da, ibadetim de, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içinde onun hiçbir şeyi ortağı yoktur diyor bakın Allah kendisinden razı olsun Muaz Şam tarafından geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam be adam neden böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resulü ben ticaret için falan falan yerlere gittim Orada gördüm ki büyüklere, olulara, rahe insanlar secde ediyor. Düşündüm ki eğer secde edilecek biri varsa o da Allah'ın Resulü dedim ve onun için sana secde ettim. Diyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakın bunu bir daha yapma. Çünkü ben şayet bir kimsenin Allah'tan başka bir şeye secde etmesini emredecek olsaydım elbette kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Ve hiç kimsenin Allah'tan gayrısına secde etmesi yakışık kalmaz diyor. Evet kardeşlerim Allah'tan gayrısına secde yapılmaz. İbadetin Allah azze ve celleden başkasına yönlendirilmesi şirktir. Evet. Kurban kesmede de şirk vardır kardeşlerim. Şeytan doğrudan Allah'tan gayrısına kurban kestirmez. Allah'tan gayrısından direkt istemez. Ağını örer, adamlarını kurar, kafası karışık insana Gönderir. Nedir bu? Bir insanın başına bir şeyler gelmiştir. Çocuğu olmamıştır. işi olmamıştır. Artık bir şeyler bir şeyler. Birisi der ki bak falan yerde bir türbe var. E oraya gider bir ada kadarsan bir de kurban kesersen işte senin şeyin olur şöyle olur böyle olur. Çocuğu olmaz. Gider türbeye ada kadar, çocuk olursa, kız olursa adını ne koyarlar? Anadolu'da istisnasız satı ve satılmış ismi, bunun gibi birkaç daha var örnek olarak diyorum. Tamamen türbeye gidip adak adanmış ve doğan çocuğun ismidir. Sonradan hani nenesinin adı satı, dedesinin adı satılmış diye koyanlar hariç. Ama ilk... Tamamen türbeye dayanır, bilir misin? İşte bu hoş olmayan, Allah'tan gayrısından, şeytanın aldatarak, yönlendirerek işlettiği şirklerden bir tanesidir. Evet, kurban Allah'tan gayrısına kesilmez kardeşlerim. Evet, bir yaradılmışa yakınlaşmak için onu yüceltmeyle ve boyun eğerek kurban kesme Evet, bu bir ibadettir. Bununla Allah'tan başkasına yaklaşmak caiz değildir. Kim bir mahluka yakınlaşma veya onu yüceltmek için adak adar kurban keserse şirke düşer. Kesilen hayvan da haram, yenmesi de caiz değildir. Bu mahlukun ister insanlardan, ister cinlerden, ister meleklerden birisi olması ya da bir türbe, kabir olması hiç fark etmez. Bakın İmam Bukhari'nin naklettiği bir rivayette bir sahabe geliyor. Diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, benim doğan her çocuğum yaşına gelmeden öldü." Dedim ki: "Eğer bir çocuğum daha olur, boyuma kadar büyürse ben de 30 tane kurban keseceğim." diye adak adadım. İşte gördüğün gibi çocuk Boyuma kadar büyüdü. Adamı yerine getireyim mi? diyor. Bakın ve vesselam sen bunu kime adadın? Soru bir. Allah için diyor. Peki şurada işte bir put için ya da müşriklerin e, putlar için adadığı kestiği yer için mi? Hayır diyor. Sadece Allah için. O zaman git adağını yerine getir diyor. Adam gidiyor. 30 koyunu kesmeye başlıyor. Oğul anlatıyor. Diyor ki son koyun diyor. E, kaçtı dağlara doğru gidiyorum meleyerek diyor. Babam elinde bıçaklan koyun adam koyun ne olur adam diyordu diyor. Koyun sanki duydu diyor. Geri döndü babama bir çağrılan çocuk gibi diyor. Önüne kadar geldi Babam onu da kurban etti. Gelen geçen kurt kuş yedi ve babam adağını yerine getirdi diyor. Evet kardeşler. Kurban sadece Allah için kesilir. Ha başka şey için kesilmez mi? Evet. Eti yenen hayvanı Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma ve onu yüceltmek için kesilir. Mesela kurban bayramında kesilen hayvan vardır. Temettü ve kıran haccında kesilen hediye kurbanı vardır. Fakirlere et sadaka vermek için kesilen kurbanlar vardır. Bunlar meşrudur, ibadetlerden bir ibadettir ve Allah için kesilir. Yine misafir yemeği, düğün yemeği ve benzer için kesilen kurbanlar vardır. Bunlarda da şirk küfür değildir. Besmele ile kesilir, insanlara ne yapılır? İkram edilir. Yine meslek olarak yapılan kasapların kesip de sattıkları etler vardır, mübah olan eti yenen hayvanlar onlarda nedir? besmeleyle? ile Allah için kesildikten sonra kesimleri İsra İslami olduktan sonra bunda da hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Demin de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle kitabında de ki benim namazım da ibadetim de hım da ölümüm de alemlerin Rabb'ı Allah için diyor. Evet kardeşler. Gidip de bir türbiye, bir yatıra ya da bir şeye adak adayıp da oraya kurban kesilmez. Kurban sadece Allah için. Hayatım ve ölümüm ifadesi bütün amellerin Allah Azze ve Celle olması içindir. O benim hayatımda da ölümümden sonra da üzerimde tasarruf sahibidir demek. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diyor. Evet kardeşler. Allah Resulü ve vesselam Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin diyor. İmam Müslüm'den diyor. Yine bir de adak meselesinde Sadakada şirk gündeme geliyor ki Tehlikeli olan meselelerden bir tanesi kardeşlerim Nezir adak mükellefin kendi tercihiyle Kendisine dinin aslında vacip olmayan yüklemediği bir şeyi Allah Azze ve Celle'ye ibadet olarak kendisine gerekli görmesidir Kişi bazen durup dururken bazen kaşınır Emin olun kaşınır. Der ki işte şöyle şöyle olursa şunu yapacağım. Allah için şunu yapmak bana şar oldu. Ben şunu adadım. İşte şöyle yapacağım gibi durup dururken kendini zora sokar. Nezreder. Ve nezir lafsını beyan eder. Ömer radıyallahu anh geliyor diyor ki Allah'ın sunu ben diyor cehaletteyken Kabe'nin içinde itikafa girmeye nezrettim. Ne yapayım? Cehalet diyor. Ne için adadın? Allah için. Git nezrini yerine getir diyor. Adak sadece kurban kesmek değildir kardeşlerim. Oruç tutmaya nezreder, kurban kesmeye nezreder, sadaka infak etmeye nezreder. Eğer bunu Allah için etmişsen git yerine getir diyor. Nezir cimriden mal çıkarmaya benzer. Yani üzerine Allah'ın emretmediğini sen kendine ne yapıyorsun? Vacip hale getiriyorsun. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Mesela Allah için şöyle yapmayı kendime adadım. Veya Allah için ben şöyle şunu edeceğim. Şu gün oruç tutacağım şuna sadaka vereceğim demesi bunlar nezre girer kesinlikle şirk ve küfür nezir caiz değildir kardeşlerim. haram olan bir şey nezir caiz değildir çünkü nezir ibadetlerden bir ibadettir Allah azze ve celleden başkasına yönlendirilmesi caiz değildir bir mahluk için nezirde bulunamaz mesela falan için bir gün oruç tutmak üzerime adak olsun veya falan kabir için şöyle sadaka vermek bana nezir olsun veya eğer hastam iyileşirse veya şu yetim gelirse veya falan şeyh için şöyle sadaka vereceğim yahut kabri için şöyle sadaka vermek bana adak olsun gibi sözlerle adakta bulunan kimse Haram işlemiştir. Batır bir nezirde bulunmuştur. Çok tehlikeli işlere giriyor Müslümanlar. Adam araba alıyor, hemen nezrediyor, kan akıtıyor. Bunun Türkçesi nedir biliyor musunuz? Haşa, kan istiyor. Aha sana kan. Kan akıtıyorum, benim kanımı sakın bu arabada akıtma. Ya da ev alıyor, hemen kan akıtıyor. Aslında bunlar doğru şeyler değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi cimriden mal çıkartmaya benzer ama Allah için de adamızsanız yerine getirin diyor. Yine alimlerimiz aynı şekilde diyor türbeleri ya da kabirleri aydınlatmak için kandilyağı adamak ya da oraya yükte haramdır diyor. Bu masiyettir yerine getirmekte de caiz değildir diyor. Yine öyle türbeler ve kabirler vardır ki gidin bakın yani gidin demiyorum sözün gelişi ağzımdan çıktı özür dilerim. Oralara kendilerinin hizmetkarı olduğunu söyleyen insanlar tünemiş tünemiş diyorum. Güya kabir civarında ibadete çekiliyorlar. Güya işte yemiyorlar, içmiyorlar, evlerinden uzak. Halbuki bacasız fabrika kurmuşlar fabrika. Milleti oraya çekecek iki de efsane, iki de palavra sıkıyorlar. Dinleyenler de ekleye ekliye, ekliye kendilerde inanıyorlar. Bu kabir bekçileri aynı lat, menat, uzza, hubel'in yanında hizmetkarlık yapıp İnsanlarını nasıl batıl yollardan yiyip onların paralarından zengin olup onları da Allah yolundan alıkoymuşlarsa emin olun bu türbe kenarındaki insanlar da aynısını yapıyor. Kabir civarında ibadete çekilenler Halil Aleyhisselam'ın haklarında şöyle dediği kimselere benzer. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın bir gün babasına ve kavmine diyor ki kendilerine ibadet ettiğiniz bu heykeller teması ne çağarsanız duyarlar, dua etseniz icabet ederler, edemezler. Yine Musa Aleyhisselam'ın ve kavminin geçtiği kimseler hakkında Allah Azze ve Celle İsrail oğullarını denizden geçirdik, bu sırada kendilerine ait bir takım putlara tapan bir kavmer astadılar. Ne dediler? Ey Musa bize de şarın taptığı gibi bir sanem, bir buza, bir ilah yapsan. Evet. İşte o kabir bekçilerine ve kabir etrafında yaşayanlara adakta bulunma masiyet olan bir nezirdir. Aynı Hintlilerin putları, esnamları olan o putlarının bekçilerine ve onların civarında yaşayanlara adakta bulunup da verdikleri şeye benzer kardeşlerim. Böyle yapan kimse Allah subhanahu ve teala'ya dinden çıkaran büyük şirk ile şirk koşmuş olur. Çünkü nezir ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirilmiş, ölünün Allah dışında fayda ve zarar verebileceğine inanılmıştır. İşte bütün bunlar şirktir. Bir, ölüye yakınlaşmak için onun kabrine malından zekat vermek, heddakalar takdim etmek veya ölüye türbeye yakınlaşmak için bunları kabir bekçisine sunmak veya ölüye yakınlaşmak için kabre gidip kurban kesip fakirlere dağıtmak, bütün bunlar Allah'tan başkasına ibadet içerir ve o ölünün Allah dışında fayda ve zarar verebileceğine itikat taşıdığından büyük şey. Ve günümüzde maalesef hoyratça bu yapılmaktadır. Ve gayet rahatlıkla yapılmakta, uyaran ise dinsizlikten suçlamaktadırlar. Bilinmelidir ki, kabirlere bekçiler koyma, onların sadaka ve hediyeler alması haram olan ibadetlerdendir. Ve cahillerin büyük şirke düşmelerine sebep olmaktadır. Ölülere yakınlaşmak için Onların kabirlerine dirhemler, mum, yağ taşıma aran. Her kim Allah'tan başkasına yakın olmak amacıyla bu tür şeylere girerlerse Allah muhafaza büyük şirket düşer kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, doğruyu görmeyi, hakka uymayı, hakkı öğrenmeyi nasip etsin. Oruç da haş da aynıdır. Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz olmayan ibadetlerdendir kardeşlerim. Kim bunlarla Allah'tan başkasına ibadet ederse büyük şirke düşer. Bir veliye, bir ölüye veya bir başka mahluka yakınlaşmak için oruç tutan veya Kabe'ye hacca giden veya sahibine yakınlaşmak için bir kabri hac kimsenin yaptığı gibi bütün bunlar dinden çıkaran büyük şirktir. Kulun bunu yapması ile caiz olduğuna inanması arasında bir fark yoktur. Bu İran'da Hümeyni diye biri vardı. Işte duydunuz mu? Onun kabrinin nasıl olduğunu biliyor musunuz kardeşler? O bir şehirde Kabe gibi mezarını yaptılar. Kristal bir tabuta aynı canlı gibi koydular. İnsanlar orada aynı Kabe'yi tavaf eder gibi tavaf ediyorlar biliyor musunuz? Birbirlerini kırıyorlar böyle. Birbirlerini kırıyorlar. Aynen üçler, beşler, kırklar denilen türbelerde de aynı. Diğerlerinde de aynı. Ya da Me'e Fettah Şahin kim olduğunu biliyor musunuz? Fetullah Gülentir. Onun kitabında da Kabe'yi tavaf ederken ayaklarının yerden kesildiğini, Hamza'yı gördüğünü, kendisiyle bilmem nereleri tavaf ettiğini, neler neler. Bu bütün tasavvuf kitaplarında bu gibi ifadeleri hep görürsünüz. Allah'tan gayrısı ne hac yapılır, ne tavaf edilir kardeşlerim. Tavaf bedeni ibadetlerdendir. Allah azze ve celle'din başkasına yönlendirilmesi ve şerefli Kabe'den başka bir yerin ta, tavaf edilmesi caiz değildir. Evet. İhya-i ulumittinde dördüncü cildin sonlarına doğru Evliya'nın kerametleri, baplarını bir okuyun. Evlere şenlik. Nereye gidiyorsun diyor? Kabe'ye. Şu çıkında ne var diyor? İşte Gidip gelene kadar diyor benim için diyor e, akçe var şu kadar. Sen diyor o akçeleri bana ver. Sen benim etrafımda diyor yedi kere tavaf et. Evine dön. Sen haccetmiş gibisindir. Diyor. Hemen arka sayfasında senin Ebu Yezid'i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten yetmiş veyihle daha üstündür. Düşünebiliyor musunuz? tasavvuf kitaplarında bunlar yazıyor. Yani Allah'ı görmekten diyor. Yani. Hem de yetmiş derece. Yani mahlukun etrafında tavaf ediyorsun. Kabe'yi tavaf etmiş gibi oluyorsun. Ya da bir şeyhi, bir evliya dediklerini birini görüyorsun. Allah'ın yetmiş derece üstünlüğü. Evet kardeşlerim bu kitaplarda bunlar var. Ama Kur'an'da bulamazsınız. Sünnet'te bulamazsınız. Kim bir nebinin kabrini, salih bir kimsenin kabrini veya belli bir yeri tavaf edersen ve hatta Kabe'yi Allah'tan başkasına yaklaşmak amacıyla tavaf ederse bütün Müslümanların icmasıyla büyük şirkete düşer. Hiç ihtilafsız. Ben Haç'tayken görmüştüm. 2003'te yaşlı bir karı koca kardeşler, Medine'deyiz. Kardeşlerle oturduk meydanda e, sohbet ediyoruz. Askerlerin yaptıkları dikkatimi çekti. Kıble bu yanda caminin dışında o yeşil kubbenin önünde iki tane Türk. Allah Resulü Aleyhisselam diye o yeşil kubbeye doğru tam kıble arkalarında bunlar ona doğru namaz kılıp secde ediyorlardı. Askerler görmüşler orada görevliler. Bunları çeviriyorlar, bunlar aynı bir kayığın suda döner gibi elleriyle dönüp dönüp dönüp tekrar kıbleye, o tarafa dönüyorlar. Ne yaptılarsa bunlar tekrar kıyamıyorlar yollarda yaşlılar. En son dedim, siz gidin ben konuşayım. Baktım adam bir yandan zikir adı altında tutturmuş, ne dediği belirsiz, havlıyor mu, ne diyor. Bir yandan namaz mı kılıyor Bırakın artık bunlar laftan da sözden de anlayacak tip de değil. Yani kıbleyi bırakmış, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a doğru namaz kılıyor ve secde ediyorlardı kardeşler. Cahilliğin sınırı yok. Emin olun cahilliğin sınırı yok. Bugün de haç çok pahalıydı. Bugün de 550-600 bin liraya bir haç yapılma imkanına sahip karı koca için diyorum adam bu kadar parayı buluyor da kabul olunacak bir haccin şartlarını öğrenmeden gidiyor belki de şirke gidiyor ya. Yani. Allah bizleri affetsin kardeşlerim aynı tevekkülde teberrütte yani bereket ummada da aşırı tazimde yüceltmede de boyun eğmede de bazı haram şeyler vardır kardeşlerim Kur'an okumak Zikir, ezan, tevbe, Allah'a yönelme gibi bütün ibadetler böyledir. Bu ibadetlerin Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz değil kardeşlerim. Maalesef bugün kavmimiz, yaşadığımız toplum gayet normalmiş gibi ve bunu yapmadığın zaman dinsizmiş gibi sana saldırıyorlar. Kim bu? Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan ibadeti bir başkasına yönlendirirse bu büyük şirktir kardeşlerim. Odu boyun eğme ihtilafsız olarak Allah Azze ve Celle'ye ibadettirir. Kimseye yapılmaz. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Rabb'im bizlere hayır versin. Lugatta küfrün şöyle bir manası var kardeşlerim. Küfür örtme, kapatma manasındadır. Hatta Araplar eskiden eskiden değil hala rugatlarında çiftçiye kafir derler biliyor musunuz? Bizim anladığımız manada değil. Tohumun üzerine örttü, onu kapattı, gizledi manasında. Elbisesiyle zırhını örten kimse hakkında da kat kefara zırha, zırhını örttü denilir. Çiftçiye de kafir denmeleri tohumu toprakla örttü manasındadır. İmanın zıttına Küfür denmesi de bu anlamdadır. Zira hakkı inkarı ile ne yapar? Örter. Kafire kalbini küfürle örttüğü için kafir denmiştir kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Allah bizleri imandan ayırmasın kardeşlerim. Bakın küfür kelimesi Kur'an'da beş anlamda ana anlamda geçer. Birincisi, tevhidi inkar edenler hakkında Allah subhanahu ve teala küfredenler başlarına gelecek tehlikeyi haber vererek korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir anlamazlar, inanmazlar diyor. İkincisi, nimete karşından körlük gelir, küfür. Allah Azze ve Celle'nin Fakara suresinde bildirdiği gibi o halde beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin fakat nankörlük etmeyin diyor. Üçüncüsü uzaklaşma küfrü. O da Allah Azze ve Celle'nin Ankebut suresinde dediği gibi sonra kıyamet günü birbirinizi inkar ederek uzaklaşırsınız. Birbirinizden uzaklaşırsınız diyor. Dördüncüsü inkar küfrüdür ki o da ayeti kerimede geldiği gibi bildikleri onlara gelince inkar ettiler diyor. Üçüncüsü de örtme küfrü. Allah Azze ve Celle'nin hadis suresinde dediği gibi bitkisi diyor önce ekicilerin hoşuna gider. Burada tohumu örten ekiciler kastedilmiştir kardeşlerim ıstılaktaki anlamına baktığımızda, deminki sohbetin tamamını toparlayacak bir tanıma girecek olursak, imana aykırı olan her itikat, söz, fiil veya terktir. Allah Azze ve Celle küfür ismini dininde rububiyeti inkar eden ve nübüvveti Kur'an'da sabit olan, Nebilerden birini inkar eden veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinden bir şeyi inkarı esnasında yeterli nakikle sahip olmasına rağmen ben aklıma uymadı. Ben bunu Kur'an'a vururum. Kur'an'da geçmiyorsa kabul etmem. Ya da başka bir şeyle inkar eden ya da bir amelin küfür olduğuna dair hicret ikame edilmiş olmasına rağmen onunla amel eden hakkında kullanılır. Evet Allah bizi bu duruma düşmekten beri korusun kardeşlerim. Büyük küfür itikat ile olabileceği gibi söz ile de olur. Yine beraberinde itikat olmasa da sadece fiil ya da amelle de gerçekleşir kardeşlerim. Allah azze ve celleye ve onun katından gelenlere iman ettiği halde bir nebiden geleni kabul etmemez ya da dışlama ya da haşa haşa bugün öyle ileriye gitmişler ki postacı memuru diyen ya da televizyon çanak anteni diyen insanlar vardır ki Allah muhafaza bunlar dinden çıkmıştır. Aynı şekilde bir peygambere hakaret eden veya onun sözünü takiye veya korku olmaksın reddedenin durumu da aynıdır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Alimlerimizin bir nebiye söven veya Allah Azze ve Celle'nin nebilerinden birini öldüren yahut Allah Azze ve Celle'nin nebisinin diliyle indirdiği bir şeyi Allah'ın indirdiği her şeye kalbiyle iman etmiş olmasına rağmen reddederse, bu söz veya sadece fiiliyle tekfir edileceğinde icma vardır. Yine Mesih Allah'tır deyip, İslam'ı inkar eden bir kimsenin, kalbimde böyle bir itikat yok dese dahi, diliyle bu sözü söylemesine binaen, küfrü izhar ettiğinden dolayı, dinden çıkmıştır. Ebu Sevr rahimahullah küfür kelimesini ishar edenin söylediği sözün delalet ettiği manaya itikadı olmadığını söylese dahi diliyle ikrar etmiş olması hasebiyle kafir olduğuna dair alimlerin icması vardır demiştir. Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşmekten beri buyursun kardeşler. Bütün bunlardan dolayı Müslümanın hakka talip olması, naslara sahip çıkması, Ehli Sünnet'in itikadını öğrenip bununla boyun eğmesi gerekir. Büyük küfrün hükmü ağırdır kardeşlerim. Bir Müslüman küfür veya şirk'e düşerse küfrüne yükmedilir. Allah muhafıza Ert olur. Mürtetin hükümleri uygulanır. Bunlardan birisi de eğer tövbe edip İslam'a dönmezse İslam devleti varsa ona göre hareket edilir. Allah Resulü ve Vesselam dinini değiştiren öldürün diyor. Bukharı Müslüm naklediyor. Yine ve Vesselam Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur. Evli ve dul zina etmişse haksız yere cana kıymışsa cemaattan ayrılıp dinini terk etmişse diyor. Bukhari Müslüm naklediyor. Hazreti Osman'ın şehadetini hatırlayacak olursanız evini muhasara ediyorlar ve canına kas ettiklerinde Osman radıyallahu anh camı açıyor. Diyor ki bir Müslüman'ın kanı üç şeyden helal olur. Vallahi diyor ne cehalette ne de İslam'da harama uçkur çözmedi. Vallahi diyor, ne cehalette ne de İslam'da haksız yere cana kıymadım diyor. Vallahi iman ettikten sonra imanımı yıkacak hiçbir söz ve amelde bulunmadım. Siz neye dayanarak benim kanımı helal görüyorsunuz demesine rağmen, Osman radiyallahu şehit ettiler. Küfür böyle bir şey. Küfürde, fitnede gözler görmez. Hak işitilmez. Ve akıllar tutulur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Küfrün çeşitleri çoktur kardeşlerim. Pek çok türü vardır. Bunlardan bir tanesi inkar ve yalanlama küfürüdür. Mükellefin dinin esaslarından, hükümlerinden kesin olarak sabit olmuş haberlerinden birini inkar etmesi yeterlidir. Dinin esaslarından bir esası, hükümlerinden bir hükmü veya Allah azze ve celle'nin kitabında ya da bilinen mütevâtir hadislerle gelmiş olup İslam dininde bilinmesi zorunlu olan haberlerden birini üzerinde dinin kesin olarak ifade ettiği bir şeyi veya Allah Azze ve Celle'nin dininden olduğu kesin olarak bilindiği bir hususu kalbiyle veya diliyle inkar etmek suretiyle olur. Evet. Günümüzde ne kadar prof varsa çoğu gitti. Günümüzde ne kadar prof varsa prof dedikleri şefaat yok. Miraca Olur mu? Gece yürüyüş. Kabir azar, öyle bir şey yok. Gitti. Koran ve sünnette sabit olmasına rağmen. Mevdudi. Mehdi, Teccar, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu böyle bir şey yoktur. Ebu'l-Ala mevdudi. <gülüyor> Biliyor musunuz? Bakın, İslam'ın temel esaslarından, hükümlerinden bir hükmü. Allah'ın kitabında ya da bilinen mütevadir hadislerle gelmiş olan İslam dininde bilinmesi zorunlu olan haberlerden biri ya da bir şey yahut Allah Azze ve Celle'nin dininden olduğu kesin olarak bildiği bir hususu kalbiyle veya diliyle inkar etmek nedir? İnkar ve yalanlama küfürdür. Bugün bu toplumun bu kadar yanlışa düşmesinin sebebini Şimdi daha net anladık mı? İnsanlar tefsir adı altında gidip almış oldukları o kitapta aynen onların pis fikirleri de otomatikmen okuyana pat diye geçiyor. Sahabe taanı varsa inkarı kötü söz söyleme aynen. Kabir azabını inkar mı var? Evet. Şefaat inkar mı? Evet. Miraç? Evet. Aklınıza ne geliyorsa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın helal veya haram koyma yetkisini evet. Mehdi, Deccal Kur'an'da geçmiyor. Konu etmiyorum diyor. Evet. Yejiç ve Meciç neredeymiş bu fırka diyor. Zulkarneyn yaptığı duvar mevdu diyor ki yeryüzünde keşfedilmemiş hiçbir yer yok nerede bu diyor. Yani bu tefsirde okuyana aynı ne yapıyor? geçiyor. Diğerlerinin isimlerini vermeyeceğim. Birisi diyor ki misak diyor dünyadadır diyor. Ruhlar aleminde alınan bir misak diye bir misak yoktur diyor. Her ne kadar İbn Abbas'tan Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları topladı. Ben onların ahit aldım. Bensin Rabbiniz değil miyim diye mütevatir derecede hadis gelse de benim kalbim kanaat etmiyor bu toplumun en çok okuduğu tefsirlerden bir tanesi e şimdi bunu okuyan birisi hadisleri hangi gözden bakar işte bunların hepsi otomatikmen giriyor bir toplumun ifsadik şekildedir kardeşlerim birincisi ataları babaları soyu sopu taklit onlarda nedir bir Kur'an okumayla emin olun yüzde altmış yüzde yetmiş gider çünkü cahilliğinden örften kaynaklanan bir şey. Allah ne diyor Azze ve Celle? Ya hata etmişlerse ataların ya yanlışa düşmüşlerse hala mı diyor? Düzgün bir Kur'an okuyucusu bundan kurtulur. Asıl müşkülat, onlar Yahudilerini hahamlarını Rablar edindiler sizler öyle olmayın ayeti var ya asıl burada mesele başlıyor kardeşler. Alim diye yapışılıp körü körüne ağzından çıkanı ayetmiş, hadismiş gibi algılayıp da hayata geçirilme kör noktaları var ya işte burada kaynak. Onların her yanlışına doğru bakma onların ağzındakilerine vahiy diye bakma işi karıştırıyor. Allah Rabbani alimlerin sayısını artırsın. Elbette ki zikir ehline sorun diyor. Elbette ki alimsiz bu iş olmaz. Ama Doğru söylüyorlarsa delillerini getirsinler diyorum. Yahudiler ne diyor kitapta? Biz cennetliyiz. Hristiyanlar ne diyor? Biz cennetliyiz. Üstün olan bizleriz diyor. Biz Allah'ı çok seviyoruz. Muhammed'i sevmiyoruz. Musa Resulullah. Öbürleri biz Allah'ı çok seviyoruz. İsa Resulullah diyor. Allah Azze ve Celle cennetlik olduğunuza dair diyor. Bir deliliniz mi var? Hadi ölümü temenn edinsene diyor. Hadi. beni çok mu seviyorsunuz Resuluma tabi olup da beni sevdiğinizi anlayın yine inkar, istihza alay bunlar da kardeşlerim bunun cehaleti de mazeret değildir ileride geleceğim bu meseleye sahabe bile olsa mazereti bunda söz konusu değildir bakın cehalet umumen mazerettir her zaman mı değil herkese mi değil her meselede mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için amma da uzun kulaklı. Her şeyi duyuyor. Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Resulünün kulağıyla anlatıyor. Allah'ın ayetleriyle. Ama biz şaka yapıyorduk. Allah'ın ayetlerinden. Dinin herhangi bir şeyiyle alay etme insanı din dairesinden çıkar. Kafir kılar. Allah bu duruma düşmekten bizleri beri buyursun kardeşler. Yine rıza göstermek de aslında ehli sünnetin itikadlarındandır. Küfre rıza göstermek de küfürdür. Ama maalesef birileri bunları öyle yalnız zeminlerde kullanıyor ki biz bunu doğru zeminde bile kullanmaya korkar olduk. Aslında bizim ak akidemiz bizim kaidemiz. Konunun detayları tekfir konusunu ayrı işlediğimde detayla girmek istiyorum. Ki ileride inşallah ömrüm varsa anlatacağım. Kalp dil ile inkarın en büyük meselelerinden bir tanesidir. Zahirde güzel bulmak suretiyle inatla öfkeyle, çekişmeyle ve husumet sebebiyle benzer sebeplerle inkar eden de böyledir. Bununla beraber nefsinde inkar ettiği şeyin Allah Azze ve Celle'nin dininden olduğu yerleşmiştir. ve Vesselam'ın getirdiğini bildiği bir hususa muhalefet eden kimse tartışmasız kafir olur. Bakın Ebu Cehil'e Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın neden Ebu Cehil dediğini biliyor musunuz? Sen Muhammed'in ve Vesselam'ın Yalanlı mı yakaladın diye kendisine sorulduğunda ne diyor? Hayır diyor. O Muhammed'in emin diyor. Peki neden getirdiğini tasdik etmiyor? Biz diyor Kureyş'te Haşim oğulları ile her türlü hayırda hep yarışan insanlarız. Onlar ne yaptıysa biz bir mislini yaptık. Onlar ne etti? Şunu etti. Biz de şunu yaptık. Ama diyor o diyor şu an peygamberliğini ilan etti. Biliyoruz ki o hak. Allah'tan başkası da onu seçmeyecek O yüzden biz onun karşısına onun gibi bir peygamber çıkaramayacağımızı bildiğimiz için kabul etmiyoruz diyor. Ben hakkı görüyor, kabul etmiyor işte bu küfrün en büyüklerinden bir tanesi kardeşlerim. Yine sahih bir hadiste sabit olan bir şeyi hadis kendisine açıklandıktan ve ona bunun dinden olduğu bildirildikten sonra bu hadisin dalalet ettiği şeye karşı çıkacak bir şüphesi olmaksızın zahirde ancak bir mahluku razı etme veya dünyevi bir maslahat elde etmek için veya buna benzer sebeplerle inkar eden kimsenin dinden çıkaran küfre düştüğünde şüphe yoktur kardeşlerim. Bütün ilim ehli sahih olduğu belli olan bir hadisi inkar edenin Allah muhafaza kafir olacağını zikretmişlerdir. Bir zaman birkaç tane hoca toplanmış, benim dükkana geldiler. Dediler ki, hoca sen milletin kafasını karıştırıyormuşsun. Amışım ki dedim, belki de karışık olan kafalarının karışık olduğunu ortaya çıkarmışımdır. Yok yok dedi, sen deve etinin abdesti bozduğunu söylüyormuşsun. Öyle mi demişim dedim. Sen de meseleyi tam okumamışsın. Ne yapacaktım? Eksiği ne? işte o zaman deve eti yemişler. Çok sıcakmış. Bütün millet abdest bozmuş. İsal olmuşlar. O abdest bozmuştu. Onun için abdest almışlar. Yoksa deve etinden abdest bozulmazmış. Ben yanlış okumuşum. İnsanlara eksik anlatmışım. Ya kardeşler. Öyle kod bulmuşlar ki siz dedim bu anlattığınıza inanıyor musunuz? Ben size şimdi hadis çıkarsam, bunu inkar etseniz Allah muhafaza dinden çıkacaksınız. O halde gidin kendiniz araştırın, kendiniz bulun da kendiniz çıkın dedi. Allah bizleri affetsin. Rabbim yolundan ayırmasın. Vaktimiz doldu. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım. Allah öğrendiğimiz doğrularına amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve şüden la ilahe illa ente estağfurike ve ya teubini velhamdülillahi rabbil alemin Hepinize selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekat.